95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Çağatay Mert Oral'a teşekkür ederek başlıyoruz programa. Bugün e, yine biraz haber takibi. Geçen haftalarda konuştuğumuz şeyler de var. E, birkaç da yeni önemli gelişme var. Önce Lütz başlayalım. Almanya'da e, malum bir e, bir işte, termik santralin kömür ihtiyacını karşılamak üzere e, yıkılması planlanan bir köyde yıllardır e, bir direniş vardı. Aktivistler işte kamplar kurmuşlardı, oradaki yarı yıkık, evlerde yaşıyorlardı falan. En Nihayet hafta sonu e, yıkımın sonuçlanması e, kararının üzerinden yani e, yıkımın sonuçlanması gereken gün üzerinden de 2-3 gün geçtikten sonra büyük bir eylem yapıldı. E, binlerce kişinin katıldığı. Bu eylem sırasında da aslında bu eylemin basında bayağı bir yer alması nedenlerinden bir tanesi de Greta Thunberg'in de eyleme katılmış olmasıydı ve hatta eylem sırasında hani kısa süreliğine de e, gözaltına alınmış. Daha doğrusu gözaltı değil, benim gördüğüm videolarda pazar günkü eylemde e, bu e, işgal ettikleri bir tepe vardı orada birkaç kişi. Luisa da vardı galiba. E, polis, iki polis koluna girerek kaldırıp, oradan dışarı çıkarttı ve bıraktı. Ama bugün e, Reuters'teki habere göre herhalde tekrar olmuş. Ben bunu tam anlamadım. Ben de e, anlayan, bu sefer kısa süreli, bir, kısa süreli bir gözaltından bahsediliyor. Gözaltından bahsediliyor. Evet, bu yani. ama aynı olay mı yoksa yeni mi? Bunu ben tam e, şimdi çok geç gördüğüm için haberi henüz çözemedim. Ama galiba yeni. Çünkü orada bölgede kalmaya devam ettiğini biliyoruz. Evet, evet, evet. Aktivistler kaldı ve Almanlar da yeşiller de aralarında olmak üzere bayağı kararlılar orayı temizlemekte anladığım kadarıyla. Kararlıların ötesinde bu sabah Bild'i kontrol ettim. Bild'in web sitesini. Neredeyse tamamlandı yazıyor. Evet. Yani yıkım neredeyse almost cleared. Yani tamamen dümdüz edilmiş durumda. Bu arada başka bir kaynakta da... Climate Change News ıı, sitesinde bunun kaynağı ıı, değil? E, bu kaynakta da hükümetin RWE ile yani bu bölgedeki Kuzey Rennesfalia eyaletindeki e, şeyin e, kömür madenlerinin ve dolayısıyla da oradaki kömürü termik santrallerin sahibi olan şirketle bir anlaşma yaptığı ve e, daha erken. Kömürden çıkmayı kabul etmesi yani kömür santrallerini kapatmayı ve madenlerini kapatmayı kabul etmesi karşılığında Lützerat'ı verdiği hükümete evet, söylüyor. Evet. Ve evet, bunun evet. şeyi de beş köyü yani bu köyü verelim beş köye dokunmayın gibi bir anlaşma yapılmış. Beş tane daha köy varmış yıkılacak. Onları e, yıkmıyorlarmış. Böyle bir şey nasıl bir pazarlık. Ya, e, kömür çıkartmak da şeyin sonucu yani 2038'de sıfır net sıfıra ulaşmak yerine 2030'a çekiyorlarmış. E tamam 2030'a zaten 2000 evet 2030'a çekmek zaten hükümetin e, koalisyon şeyinde vardı ve onu evet. açıkladılar. Ama e, benim tam anlayamadığım e, yani şey, oradaki kömürü 2030'a kadar yakıp bitirin gibi bir anlamı oluyor herhalde pazarın. Evet pazarlı. aynen öyle ve bu yani hakikaten Paus'ta yapılmış pazarlıklardan hiçbir farkı yok. Biraz öyle gerçekten yani ve, ve ve 2021'de bu yine aynı haberdeki bir bilgi 2021'de kömür üretiminde artış var Almanya'da bu doğalgaz meselesiyle ilgili enerji kriziyle ilgili olarak Tabii 2030 planlarından geri adım atmıyor hükümet ama geçici olarak şimdilik geçici gibi görünen ama tabii her zaman bunun kalıcıya dönüşme riski var. O yüzden peşini bırakmamak önemli. Böyle bir enteresan şey. Tabii bu bir yandan da Almanya'da Yeşillerin yani İklim bakanlığının da elinde bulunduran Koalisyon Birliği Yeşiller Partisi'nin bayağı bir yumuşak karnı hale gelebilir. Şimdi önümüzdeki ilk... İşte eyalet seçimlerinde vesaire galiba Berlin'de seçim var e, yakında. E, bu bir test olacak deniyor e, Yeşiller için. E, biraz tabii tutarsız bulunacağı özellikle kendi seçmeni açısından kesin. Bakalım ne olacak? Yani bu şeyler e, kina edici olmuş mu? Yani biz bir, bir köyü verdik, beş köyü aldık gibi bir şey. Evet. <gülüyor> onu göreceğiz. Kömür, kömürden vazgeçerken şimdi kömürü artırıyoruz gibi. Yani şeyde bu Davos öncesinde yayınlanan bu <gülüyor> cease and desist dedikleri dur ve vazgeç ya da faaliyetten men anlamına gelen hukuki bir dava tam Davos başlamışken yani her türlü yeni petrol doğalgaz veya kömür çıkarma sahaları açmaya derhal son vermenizi ve Hepimizin acilen ihtiyaç duyduğu temiz enerjiye geçişi engellemekten vazgeçmenizi talep ediyoruz diyorlar ki çok ünlü şeyler de var. Davos'ta Chevron'un CEO'su Mike Worth, BP'nin baş yöneticisi Bernard Looney ve bir sürü de Wall Street'ten yani borsadan ve diğer elitlerin Davos'ta toplantısına tam bir şey yani Greta Van götürecekmiş mektubu. Ee, onu da bilmiyorum okudunuz mu bir yerde? Ben nerede gördüm şimdi hatırlamıyorum ama yarın öbür gün Greta gidiyormuş Davos'a ve mektubu kendisi götürecekmiş. Öyle mi? Ha polisler evet. bırakırlarsa ben de görmedim o haberi. Çok ilginç evet. aslında. Vanessa şey demiş yalnız nakatı. Yani iklim adaletinin bu Davos'ta bir hafta kaldıktan sonra pek öyle bir şey çıkmayacağını söylemek, ümitli olmak için herhangi bir sebep olmadığını düşünmek evet. zor zaten, değil demiş. Zaten bunu biraz daha konuşacağız. Şimdi COP28 başkanı skandalını da konuşacağız Hı, tabii. Evet. Ama önce şu son sayıyı söyleyeyim. Bu bahsettiğimiz mektup yani işte Uganda'dan Vanessa Nakate İsveç'ten Greta Thunberg Ekvador'dan Helena Helena'nın soyadını yazmamış. Almanya'dan da Luisa eee ne Noybauer'di değil mi? Helena'nın Helena'nın soyadı Ekvador'dan Golinga, Luisa'nınkiden Noybauer evet. He Noybauer 4'ünün yazdığı bir mektup. Şu anda açtım 846 149 imzaya ulaşmış evet. durumda ee, şu an itibariyle. Ee, bu herhalde Davos'ta verilene kadar 1 milyonu geçer. Ee, son derece ciddi bir e, tepki yani yeni fosil yakıt çıkarmaya son verin tepkisi. Şimdi buradan e, şeye geçelim e, fosil yakıt şirketlerinin ne yaptığı kısmına geçelim. Ee, geçen hafta bizim programdan sonra olduğu için geçen hafta bunu konuşamamış olduk. Üzerinden çok zaman geçti ama e, konuşmak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri COP28 gelecek sene, pardon bu sene, Kasım ayında e, Dubai'de yapılacak olan COP28'in başkanlığına kendi bakanlarından birini e, atadı. Sultan El Cabir. E, Sultan El Cabir, e, teknoloji şey e, sanayi ve gelişmiş teknoloji bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynı zamanda da e, bir enerji şirketi Masdar'ın da e, başkanı fakat bir özelliği daha var. Sultan Al Jaber'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük dünyanın da 12. büyük petrol şirketi Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi Adnoc'un CEO'su kendisi. Evet. Ee, <gülüyor> ve e, Sultan El Cabir yani şimdi şöyle aslında bu haberler tabi verilirken işte Birleşik Arap Emirlikleri başkanlığına işte Sultan El Cabir'i atıldı. O da işte e, petrol şirketi CEO'su ne kadar kötü bir şey falan diye böyle geçiliyor. Hani anakımda da bir miktar görünüyor fakat bunun ne kadar ciddi bir şey olduğunu biraz daha aslında e, karıştırınca anlamak mümkün. Ben Sultan El Cabir'in atanmasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin işi olmadığını düşünüyorum mesela. Yani bunun doğrudan doğruya e, işin içinde Birleşik e, iklim değişikliğinin de olduğunu, e, UNFCCC'nin de olduğunu, çok önceden zaten e, bu COP28 Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilirken bunun belli olduğunu. Sanki biz evet. şöyle düşünüyoruz. işte El Cabir buradan çekilsin. E, işte başkası olsun. Zaten COP28'i e, Dubai'ye şey Dubai getiren El Cabir'in kendisi zaten. Yani e, haberlere baktığınız zaman e, bu Sultan Ahmet El Cabir'in bir süperstar gibi anlatıldığını her yerde görüyorsunuz. Evet. Ve bu süperstarlığının da e, temelinde e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2010'dan 2016'ya kadar iklim değişikliği özel elçisi olması... ...Mastar Yenilenebilir Enerji Şirketi'ni kurması... Ee, işte bunun e, Abu Dhabi'nin yenilebilir enerji ve enerji dönüşümünde bir lider haline gelmesine olması gibi bir inanılmaz reklam dönüyor etrafta. Ee, yani nereye bakarsanız e, El Cabir e, şeyi var. Ee, bence doğrudan doğruya Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu işe girmesi ile bu kişi e, biz tanımıyorduk tabii kendisini. Yani Petro Şirketi CEO'larını tanımadığımız için ama bence tesadüfi bir olay değil. Ya da Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin de işi değil. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle birazcık spekülatif yorumlar yapıyorum ama bu doğrudan doğruya bu kopların yani iklim zirvelerinin petrol şirketlerine üst üste iki yıl üstelik yani hem Mısır'da hem de şimdi Dubai'de daha fazla petrol şirketi dolicisiyle dolu bir şekilde petrol şirketlerinin kontrolüne verildiğini ve eğer e bu da bir ulusal e, petrol şirketi Adnoc'un web sitesini açarsanız da e, en başta kocaman şimdi hemen açıyorum tekrar e, manşetteki haber CCS yani karbon yakalama ve depolama. İşte bu şeyin abdulun büyük atılımı falan filan yani Yeni aslında şirketim evet yani pardon ve hidrojen pardon bir de hidrojen. hidrojen yani hidrojen tabii bunlar yeşil hidrojenden bahsetmiyorlar doğrudan petrolden herhalde üretecek hidrojenden bahsediyorlar dolayısıyla e, burada e, COP28'in doğrudan doğruya petrol şirketlerini aklamaktan da öte bu e, fosil yakıt kullanımlar devam etmenin bir yolu olan CCS'i pazarlama zirvesi olarak çok önceden düşünüldüğü gibi bir e, yorumum var. Bilmiyorum, fazla mı spekülasyon var? Ben daha bile ötesine geçirebileceğim. Nasreddin Hoca'nın e, memleketinden geliyoruz işte. Ona uygun bir söz de bulabiliriz. Yani e, ciğeri kediye emanet etmek terimi vardır. evet. Yani onun bekçisi olarak yani bence uluslararası bir darbe olduğunu da söylememiz mümkün. Uluslararası petrol darbesi. Petrol şirketlerinin evet. darbesi. Resmen. Ve, ve, ve ülkelerden herhangi bir yani şeylerden e, tepki geldiğini gördüm. E, i̇şte e, mesela şeyden Climate Action Network'ten, İktimeylem Ağından e, Esop e, çok sert tepki göstermiş e, bu şeye. Onu gördüm. Evet. Bu şeyin demiş, eğer yani görevden ayrılmaya, çekilmeye e, davet etmiş e, Cabir'i ve eğer çekilmezse bu e, Birleşmiş Milletler İklim Görüşmelerinin e, bir petrol devletinin, petrol devlet, doğrudan doğruya bu arada devlete ait bir şirket. onu da söyleyelim. Yani özel herhangi bir yönü yok. Zaten e, CEO'sunun bakan olmasından da belli. Evet ele geçirilmesi yani kokların bir Petroşik'e tarafından ele geçirilmesi anlamına gelecektir e, demiş. Ama onun dışında mesela e, henüz e, koklardaki önemli ülkeler, diyelim ada ülkeleri vesaireden herhangi bir tepki geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Zaten gelebilir mi? Diplomatik açıdan onu da bilmiyorum. Herhalde çok kolay olmasa gerek. Bence de gelmeyecektir yani. Gelmeyecekse iş, işimiz zor çünkü gerçekten e, bu haberi duyduğumdan beri e, COP28'de ne olacak diye düşünmeye başladım. Yani aktivistler gidecek mi, ciddi bir boykot mu olacak, boykot olursa e, işlerine mi gelir yani gibi çeşitli sorular var kafamda. Bunları e, herhalde daha e, uzun aylar boyunca konuşacağız. E, ben yani İklim Hareketi'nden, Uluslararası İklim Hareketi'nden ciddi bir tepki e, gelmesini bekliyorum. Henüz bir şey, pek bir şey göremedik. Bu arada Exxon'la ilgili son haberi görmüşsünüzdür herhalde. Exxon'un daha önceden konuştuğumuz e, hani Exxon petrol şirketinin daha 1970'lerde iklim değişikliğini gayet iyi bildiğine dair e, belgelere bir yenisi eklendi. Science dergisinde e, yazılan bir Aa, evet, evet. E, yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, analize göre e, Exxon petrol şirketinin görevlendirdiği bir orada çalışan bilim insanların 1970'lerde e, bu şekilde petrol yakmaya devam edersek ve petrol e, 10 yılda 0,2 derece e, sıcaklığı arttırırız dediği ve yani şeyi var e, grafiği de var 2020 yılında 420 ppm'e çıkar dedikleri yani bu kadar tutturmaları artık Nobel ödüllük bence yani. Evet evet kesinlikle Biz bunun <gülüyor> üzerinde birazcık birkaç gün üst üste durma fırsatı da bulduk. Özdeşle beraber açık gazete programında. Yani bu yeryüzünde işte biraz önce sözüne ettiğimiz tuhaflığın yanı sıra bu da bir de işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük petrol ihracatçısının petrol be şey, şirki, üreticisinin şirketin başının şeyin başına getirilmesi inklimi korunma Müzakerelerin, evet. müzakerelerinin gibi yani ExxonMobil bunu daha önceden şey yazmıştı bir McKibben ayrıntılı olarak yazmıştı birazcık paylaşma fırsatımız da bulmuştuk yani o kadar net biliyorlar ki kendi yüksek paralar ödemişler bilim insanlarına ondan sonraki bütün paralarını da bunun inkarıyla Dünyaya aldatmalarıyla geçiyor. Hatta şeyden önce işte Kyoto'da yapılacak ilk iklim görüşmesinden önce Pekin'de, 1997'de. Evet. Ha, Pekin'de topla toplantıda şey çıkıp Rex Tillerson'da yanılmıyorsam adı yani şeyin başı Exxon Mobil'in CEO'su Küresel ısınma diye bir şey yoktur diyor. Elinde bütün bu raporlar var evet. ve gidip orada dünya ısınmıyor tam tersine soğuyor filan gibi bir konuşma yapıyor. Yani şeye delüzyon yoktur diyor yani Kyoto gibi bir şey protokole falan. Yani hakikaten evet. söylenebilecek fazla bir şey bu, de yok. Bu fazla o zaman son olarak Fiona Harvey'nin e, dünkü haberiyle e, kapatalım bu geçen sene Glasgow'daki COP26'da biliyorsunuz çok gösterişli bir yeni girişim kurulmuştu. Glasgow Financial Alliance for Net Zero diye gıfans diye kısaltılıyor. Evet. Burada toplam 45 ülkeden 450 finans kuruluşu buna imza atıp 1.5 derece hedefini tutturması için dünyaya, dünyadaki bütün ülkelere 130 trilyon dolarlık bir e, temiz enerji için falan işte veya enerji dönüşümü için, için değişikliğinin önlenmesi için finansman sağlayacakları sözü vermişlerdi. Şimdi bu 450 örgütten 56'sı incelenmiş, reclaim finance diye bir e, <gülüyor> hakikaten komik özel bu arada e, örgüt tarafından ve bu 56 örgütün geçen seneden bu yana 102 tane fosil yakıt şirketinin daha da genişlemesi, daha fazla kuyular açması, madenler açması için 134 kredi ve 215 karşılıklı anlaşma yoluyla 270 milyar dolar fosil yakıt şirketlerine para verdikleri ortaya çıkmış. Bir yılda. Yani evet. imza imza daha kurumadan yani biz e, enerji dönüşümü için para vereceğiz. Bundan sonra imzası kurumadan 270 milyar doları fosil yakıt şirketlerine akıtmışlar. Yani biz de sonra hani bunları ciddi ciddi ha, gelişme oldu falan diye yorumluyoruz. Yorumluyoruz evet. Benim bunun için bir buluşum var. Bir kelime icat ettim. İnsan, Bekliyorum. Şey yani canlılar alemine karşı hem cinayet hem de intiharı içeren bir eylem bu. Kısacası cintihar. Evet. <gülüyor> ve e, hem de cinayet ve intihar evet. evet bir arada, bir iş, arada. Işin, işin içine üç harfleri de katmış olduk cinle bunu biraz hazmetmem lazım konuşumdan memnunum yani <gülüyor> o, onun için bir kısa müzik arası da verelim bu arada ee, geçen hafta herhalde dünya e, rock müziğinin en efsanevi yitaristlerinden biri Jeff Beck. Jeff Beck. Ee, hayatını kaybetti, 78 yaşındaydı. Ee, Jeff Beck'in işte Yardbirds'ten ve kendi albümlerinden çok iyi tanırız. Ee, Jeff Beck'ten uzunca bir parçadan ama bir, birkaç dakikasını e, dinleyelim. Onun 1975'te bu artık son e, herkesin tanıdığı üslubunu geliştirdiği e, en önemli albüm "Low by Low"dan. Because We've Ended As lovers. Jeff Beck'ten dinledik. Because We've Ended As Lovers. 1975 halibinden geldi. Jeff geçen hafta kaybettik. 78 yaşında dünyanın en önemli literistlerinden biriydi. Şimdi son birkaç dakikada biraz kar yağışından bahsetmek istiyorum. Yani olmayan kar yağışından. Bugün gördüm Facebook'ta Hava Delisi, O zamanlar Göktürk'ün hava delisi hesabında bir e, grafik yayınlamış. E, meteorolojiden alınmış olan bir şey bu. E, Türkiye'nin 1950-2023 yılları da bir 10 Ocak arasında karla, karla kaplı alanların yüzdesinin ortalaması. Hı hı. E, karla kaplı alan mesela şöyle 1950'lerde e, Türkiye'de, mesela 1950 yılında yüzde %80 80'e yakınmış. E, bayağı soğuk bir gün herhalde. Ama ortalama işte %40-45 civarında olur bu graften anladığım kadarıyla. Yani Türkiye'nin %40-45'i karla kaplı oluyormuş 1-10 Ocak arasında. Şu anki yüzdeyi söyleyeyim isterseniz. Ee, yanlış okumuyorsam %5 civarında. Ve e, bu 1950'den bu yana olan en düşük seviye. Yani kar neredeyse yok gibi bir şey. Bundan önceki rekor 2021'e aitmiş. Ondan önceki rekorda yani en düşük kar rekorda 1984'e ait ama özellikle son yıllarda giderek e, karla kaplarının azaldığı net bir şekilde grafikten de görülüyor. Tabi bu sadece Türkiye için böyle değil e, Avrupa'da pek çok e, kayak merkezinin kapalı olduğu e, Alpler'de e, başta olmak üzere Fransa'da İsviçre'de falan 20, e, 18 derecelere çıkan sıcaklıklarda e, işte yapay kar kullanıldığı, yapay kar nedeniyle kazalar yaşandığı vesaire vesaire anlatılıyor. E, ve Türkiye'de de ben hafta sonu böyle bir günlüğüne şöyle bir hava almak ve ağaç görmek için e, bir Uludağ e, ziyaret edelim dedik. E, da yani çıktık teleferikle e, oteller bölgesine hani kayak yapmak bir amaçlı değil tabii ama hani şöyle bir hani e, hava alalım diye ve hiç kimse yoktu. Kayak. Yani kayan hiç kimse yoktu. Dağlarda kar varmış gibi görünüyor ama aslında 3 santim falan var. Dolayısıyla e, oteller kapalı. E, bir şey, 10 Ocak 15 Ocak tarihindeki durum bu. E, yani Korkunç bir şey ve hiçbir e, tepki, hiçbir gündeme falan gelmiyor. Haber bile gelmiyor. olmuyor. Gelmiyor, evet. evet. Ee, da akın medyada, yerleşik medyada haber bile olmuyor. Hiçbir yerde. Yani bu sanki yani kayakçıların bir grup, işte kayak meraklısının e, kişisel meselesiymiş gibi falan algılanıyor herhalde. Ya da turizmcilerin, e, otellerin falan. işte oteller para kaybetti falan. Ama ya olan şey Ocak ayında hiçbir yerde kar yok. Şimdi gerçi e, Hava Denizi... E, Şubat ayında bayağı kar yağacak diye bir tahmin yapmış. Yani umarım e, öyle olur. En azından birazcık normale döner ve şu kuraklık birazcık atlatılır. Ama 2023'te El Niño'nun geldiği, bu arada kesin onunla da bitirelim. E, El Nino e, 2023 sonuna doğru geri dönüyor. Yani Pasifik'teki sıcak e, su akıntısı. Bu da 2024 yılını, yani 2023'ü de sıcak yapacak ama iki, özellikle 2024'ü muhtemelen en sıcak yıl e, haline getirecek. 2016 rekorunu kıracak ve hatta eee Deming Carrington'un haberinde e, ki profesör e, Adam Scafin şeyine göre metofisten 1,5 dereceye geçeceğiz. Diyor. Evet, James E. Hansen da zaten aynı şeyi arkadaşlarıyla beraber yayınladı kendi sitesinden. Evet. E, 2024'te bir e, 1,5 derecenin aşılabileceğini evet. aşılmasının neredeyse kesinlik evet, arz edeceğiz. maalesef yani çok yaklaştı artık ee, küçük bir duyuruyla bitirelim bugün saat 17'de e, İslam Politikalar Merkezinde Karaköy'de e, iklim kafe var e, uzun süre sonra ilk defa yüz yüze bir iklim kafe yapıyoruz ve tam da bu konuyu konuşacağız e, Doçent doktor Cenk Demiroğlu İsveç'te şu anda e, çalışmalarını sürdürüyor ve Türkiye'de hani kış turizmi ve iklim değişikliği konusunda kayak konusundaki en önemli uzmandır onun bu konudaki yani neden kar yok ve e, kış turizmi ne durumda diye bir konuşması olacak ilgilenenleri de saat 5'te e, ipeneye bekleriz diyelim ve bugünkü programı da kapatalım gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. hoşçakalın.